Elhamdülillahi Rabbil alamin Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiyai vel mursalin Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Ve men tebiyehum bi ihsan ila yevmi Amma ba'd Kardeşlerim Geçen hafta Selasetul Usul metnimizde dinin mertebelerinin birincisini okumuş, bitirmiştik. Bu hafta dinin mertebelerinin ikincisi el mertebetü saniyatu ikinci mertebeye geldik. Müellifimiz rahmetullahi aleyh demişti ki din üç mertebedir. Birinci mertebe İslam ikinci mertebe iman, üçüncü mertebe ihsandır. Ve her mertebenin rükünleri vardır. İslam'ın rükünlerini delilleriyle birlikte gördük. Sıra geldi imana. Diyor ki müellif rahmetullahi aleyh el-i'manu iman ve huve bid'un ve 70 şube iman 70 küsur şubedir fa a'laha en yükseği en yücesi bu şubelerin en yükseği en yücesi kavlullah ilahe illa allah la ilahe illa allah sözüdür ve adnaha bu şubelerin en aşağısı en düşüğü en alttaki imate'tul azaa ani't tarik yoldan eziyet veren şeyi gidermektir. Vel haya u haya da şubetun minel iman. imandan bir şubedir. Ve erkanuhu rükünleri ise imanın rükünleri ise Sittetun 6'dır. En tu'mine billah Allah'a iman etmek ve melâiketihi melekleri iman etmek meleklerine iman etmek ve kutubihi kitaplarına iman etmek ve rusulihi resullerine iman etmek vel yevmil ahiri ahiret gününe iman etmek ve tu'mine bil kaderi hayrihi ve şerrihi hayriyle şerriyle kadere iman etmek ve delilu ala hazihil erkanis sitte bu altı rüknün delili Kavluhu taala yüce Allah'ın şu buyruğudur leysel birre bir değildir. Yani erdemlilik, hayırlılık değildir. Leysel birre bir, yani erdemlilik ve hayırlılık değildir. En tuvellu hujuhekum yüzlerinizi çevirmeniz qibelel meşriqi vel Magrib, meşrik, yani doğuya vel maghrib ve batıya velâkinnel birre ancak bir yani erdemlilik ve hayırlılık men o kimsenin yaptığıdır ki âmene billahi Allah'a iman eden kimsenin vel ahiri, ve ahiret gününe ve melaiketi ve meleklere ve kitabi ve kitaba ve nebiyyin ve nebilere iman edenin yaptığı şeydir. Bir, budur. Ve delilul kader kaderin delili ise kavluhu ta'ala Yüce Allah'ın şu buyurudur: inna kulle şeyin halaknahu bi kaderin Biz her şeyi kader ile yarattık biz her şeyi bir kader ile yarattık evet kim okuyacak burayı oku bakalım Kemal <gülüyor> ver bir mikrofon al mertebetu ikinci mertebe el iman iman ve huwa ve o da ve şubeten 70 kusur şubedir bunun en yükseği kavlu la ilahe illallah la ilahe illallah sözüdür ve en aşağısı ise imatatu'l eza tariqi Yoldan eziyet veren şeyi kaldırmaktır Val hayau haya da şubetun minel iman imandan bir şubedir ve Erkanu huit deun Rukunları 6 tanedir En Tumine billillahi Allah'a iman etmek ve melaiketihi meleklerine iman etmek ve Kuubii kitaplarına ve Raulihi rasullerine var Ruhi Ruhi rasullerine, ve ahiret gününe ve tu'mine bil kaderi hayrihi ve şerrihi şerriyle hayriyle kadere iman etmektir ve delilu ala hadihil erkanis siddeti bunların e, bu rükünlerin altı tane olmasının delili Yok. Al, bu altı rükünün delili bu altı rükünün delili kavluhu ta'ala e, yüce Allah'ın şu buyuruyor Leysel birre, iyilik değildik, değildir, erdemlilik değildir. Entuvallu vucuhekum, yüzlerinizi dönmeniz, qibelel meşriki vel meğrib, doğuya ve batıya yüzlerinizi dönmeniz. iyilik değildir, erdemlilik değildir. Velakinnel birre, ancak erdemlilik, men o kimsenin yaptığıdır ki, âmene billahi Allah'a iman etmek, ve liyevme li ahiri, Allah'a iman eden, Allah'a iman eden vel yevmil ahiri ahiret gününe iman eden vel melaiketi meleklerine vel kitabi kitaplarına vel nebiyyin peygamberlerine hmm. ve delilul kaderi kavluhu ta'ala kaderin delili yüce Allah'ın şu buyurudur inna kulle şeyin halaknahu bi kader muhakkak biz her şeyi bir kader ile yarattık evet kardeşlerim Müellif rahmetullahi aleyhin ikinci mertebeyi açıklarken kullandığı ifadeler tamamıyla hadisi şeriflerden alınmıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözünden, kelamından alınmıştır. Ve verdiği deliller de bu ikinci mertebeye dair zikrettiği deliller de Kur'an-ı Kerim'dendir. Müellifimiz rahimehullah ikinci mertebe, iman mertebesini anlatırken, biz daha önceki derslerde iman, İslam mertebeleri üzerine durmuştuk. İman ile İslam kelimeleri üzerine durmuştuk. Ve bu kelimelerin bir araya geldiklerinde manalarının ayrıldığını, tek başına zikredildiklerinde ikisinin birbirinin anlamını kapsadığını, kuşattığını söylemiştik burada biz iman derken İslam dininin mertebelerinden birisi olan İslam dininin ikinci mertebesini kastediyoruz Bu da iman mertebesidir el iman iman kardeşlerim söz vaameldir. ehli sünnet ve cemaatın imanın tanımı hususunda selefi salihinin İmanın tanımı hususunda zikrettiği tanım budur. İman söz ve ameldir. Ehli sünnet ve cemaatın büyüklerinden selef alimlerinin birçoğundan aynı tanımı tekrarladıklarını görürsünüz. Ne demek bu? İman söz ve ameldir. Bunun şerhi nedir? Açıklaması nedir? İman söz ve ameldir. Söz ikiye ayrılır. Amel ikiye ayrılır. Böylece iman kaç şeyden müteşekkil oluyor? Dört şeyden müteşekkil oluyor. İkisi söz, ikisi amel. Söz dediğimiz kısıt, kısım ikiye ayrılıyor dedik. Birincisi kalbin sözüdür. Buna tasdik ve ikrar denilir. Kalbin tasdik etmesi ve kalbin ikrar etmesi kalbin kesin bir itikad ile itikad etmesi kalbin sözü sayılır. İkincisi dilin sözü, kalbin sözü ve dilin sözü. Peki amel iki tane. Bunlar nelerdir? Birincisi kalbin ameli, ikincisi azaların ameli. Böylece iman dört şeyden müteşekkil olmuş oldu. Bir kalbin ikrar ve itikadı, iki dilin itiraf ve ikrarı. Üç, kalbin amelleri. Dört, azaların, organların amelleri. İşte bu dört şeyden müteşekkildir iman. İlim ehlinden bazıları da imanı şöyle tanımladılar. Dediler ki iman, kalp ile tasdik ve ikrar. Dil ile ikrar, telaffuz ve azalar ile amel etmektir. Bu da üçlü bir tanım. Her iki tanımın da hakikati birdir. Her iki tanımın da özü birdir. Ehli sünnet vel cemaat in dinde iman meselesi de bidat ve dalalet ehliyle ehli sünnet vel cemaatın birbirinden ayrıldığı önemli noktalardan birisidir. Yani imanın tanımı meselesi, imanın ne olduğu meselesi ehli sünnet vel cemaat ile diğer fırkaları birbirinden ayırt eden ehemmiyetli önemli meselelerden birisidir. Ehli sünnet ve cemaate göre iman sözdür, ameldir. İman kalbin tasdikinden, dilin ikrarından ibaret değildir. Organların işlediği ameller de imana dahildir ve iman itaatlerle ibadetlerle artar, ziyadeleşir. Günahlarla isyanlarla eksilir. İşte iman budur kardeşlerim. Ehli sünnet ve cemaat inlinde. Fakat ehli sünnet ve cemaate muhalefet edenlere göre çeşitli iman tanımları vardır. Mesela mürciyenin iman tanımı mürciyenin de kısımları olmakla birlikte imanın kalbin tasdiyinden, kalbin marifetinden bazı mürciye fırkalarına göre kalbin tasdiki ve dilin ikrarından ibarettir. Bunların tümü Ehl-i Sünnet Cemaate muhalefettir. Her kim ameli, organların amelini imandan çıkartırsa o kişi Ehl-i Sünnet Cemaate bu konuda muhalefet etmiş olur ve mürciye mezhebine uymuş, muvafakat etmiş olur. Haricilere göre amel imandandır. Ameli tanımla imanı tanımlarken Ehli sünnet vel cemaat gibi tanımlarlar fakat haricilere göre iman artmaz ve eksilmez. İmanın günahlarla eksileceğini kabul etmezler, günahlarla imanın yok olacağını söylerler. Günahlarla eksilmeyi imanda kabul etmezler. İman tek bir şeydir ya vardır ya yoktur derler. Onlar da bu açıdan ehli sünnet vel cemaate muhalefet ettiler. İmanla ilgili meseleler çoktur. Bununla ilgili Ehli Sünnet ve'l Cemaat'ın da takrirleri, açıklamaları pek çoktur. İman meselesi, imanın ne olduğu meselesi, imanın tanımı meselesi Ehli Sünnet ve'l Cemaat akidesinde özel, önemli bir yer tutar. Kardeşlerim, bununla ilgili çok sayıda Ehli Sünnet ve'l Cemaat alimleri kitaplar telif etmişlerdir. Hatta bazı akide kitaplarının adını Kitabul iman koymuşlardır. O kitaplarda da özel olarak amelin imandan olduğunu açıklamaya yönelmişler. Bununla ilgili delilleri serdetmişlerdir. etmişlerdir. Mesela İmam Bukhari rahmetullahi aleyh de amelin imandan olduğunu özellikle vurgulayan buna dair delilleri zikreden imamlardan birisidir. El-Camiyus-Sahih isimli kitabının başında. Bizim müellif rahmet, bizim müellifimiz Rahmetullahi Aleyh burada imanın ehli sünnet vel cemaatindeki tanımına ve buna muhalefet edenlere ve buna dair ayrıntılara girmeden Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sözünden ve kelamından alarak imanın ne olduğunu açıklıyor. Diyor ki ve huve iman bid'un bid'un biz Türkçe'ye küsür olarak tercüme ediyoruz. Arapça'da 3'ten kaça kadar? 9'a kadar olan sayıyı ifade etmek için bunun dışında şeyler de söylenmiştir. 1'den 9'a kadar, 3'den 7'ye kadar vesaire Pek çok şeyler söylemiştir. Yani biz onun ne demek olduğuna dair fakat meşhur olan 3'ten 9'a kadar olan sayıyı ifade etmek için kullanılır. Biz 10 yani küsür ve sab 70 küsür şubeten şubedir diğer bir rivayette 60 küsür olarak geçer iman 60 küsür şubedir bu rivayette ise müellifimizin tercih ettiği burada her ne kadar hadisi şerifte böyle geçiyor demese de bu lafız tamamen hadistir bid'un ve seb'une şubeten iman 70 küsur şubedir devam ediyor. En yücesi. Bu şubelerin en yücesi. Bu hadisi şerif, bu hadisi şeriftir hakikatte dediğimiz gibi, amellerin imandan olduğunun en kat'i delillerinden birisidir kardeşlerim. Buyuruyor ki, iman 70 küsur şubedir. Demek ki iman tek bir şeyden ibaret değil, bilakis şubelerden oluşuyor. Sonra, fa'laha bunların yani bu şubelerin en yücesi en büyüğü kavlu la ilaha illa la ilahe illallah sözüdür. Demek ki la ilaha illallah sözü iman şubelerinden bir şubedir. Sonra ve adnaha en altta olanı bu şubelerin en değersizi yani diğerlerine Nispetle diğer iman şubelerine nispetle fazileti en düşük olanı, en aşağı olanı nedir? İmaatul Eza, anit tariq, yoldan eziyet veren şeyleri, yani gelip geçenlere eziyeti dokunan bir ağacın uzayan dalı, yolu kesen dalı olabilir. Yerde çakıl taşları olabilir. Gelen arabalara zarar veren, insanlara zarar veren taş olabilir, diken olabilir vesaire. Pislik olabilir. Yoldan eziyet veren şeyi gidermek. Vel <mah> <mah> hayau haya haya da şubetun minel iman. <mah> i̇mandan bir şubedir. Hayada imandan bir şubedir. Bu hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem sözü zikretti. قَوْلُ la اِلٰهِ Kavl ne demek? Söz. Değil mi? Demek ki söz imandandır. Bu hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem azaların amelini zikretti. اِمَاتَةُ الْاَذَا anit الْتَّارِيقِ Yoldan eziyet veren şeyi gidermek elin ameli değil midir? Değil mi? İnsan eliyle, ağzaların, organın ameliyle o eziyeti giderir. Demek ki o da imandandır. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem burada kalbin amellerinden birisini zikretti. Haya aslı kalpte olan ve etkileri insanın vücudunda gözüken şeydir. Demek ki kalpte olan şey de imandandır. Kalbin itikadı imandandır. Dilin sözü imandandır. Ve azaların amelleri imandandır. Ne kadar müstehap cinsinde olsun, vacip cinsinde olsun, Yüce Allah Subhanahu ve Teala'nın emirleri varsa, bunların tümü imandandır. Ve bunları yapmakla iman artar. Ve ne kadar yasak, nehi, isyan varsa, onların tümünün terki imandandır. Onların tümünün terki imandandır. Ve onları işlemek İmanı azaltır. Evet. Daha sonra müellifimiz rahimallah devam ediyor ki ve erkamuhu sittetum Rükünleri ise altı tanedir. Şubeleri yetmiş küsür. Rükünleri altı tane. Altı tane. Bu da hadisi şeriftir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem meşhur Cibril hadisi. Biz İslam dininin mertebelerini bitirince o mertebelerin tümüne birden delil olarak müellifimiz Cibril hadisini zikredecek. Önümüzde hangi mertebe var? İhsan mertebesi. Bu imandan sonra ne var? İhsan mertebesi. İhsan mertebesinden sonra müellif rahmetullahi aleyh neyi zikrediyor? Hem ihsanın delili olarak hem de gördüğümüz bütün şubelerin İslam, bütün mertebelerin İslam, iman ve ihsan mertebelerinin delili olarak cibril hadisini zikrediyor. Bu ifadelerde cibril hadisinden alınmıştır. Bu altı rukun. Entu mina billahi iman altı rukundur. Birinci rükün entu mina billahi Allah'a iman etmektir. İmanın rukunlerinin birincisi bu. Allah'a iman etmek. Peki nedir Allah'a iman etmek? Allah'a iman etmek kardeşlerim Yüce Allah Subhanahu ve taala'nın rububiyetine isim ve sıfatlarına ve uluhiyetine iman etmektir. Demek ki üç şeyden oluşur Allah'a iman. Bir Allah'ın rububiyetine iman. İki Allah'ın isim ve sıfatlarına iman. Üç, Allah'ın uluhiyetine iman. Bir kişi Allah'a iman etmiş olabilmek için bu üç şeye iman etmesi lazım. Allah'ın rububiyetine iman etmesi lazım. Allah'ın rububiyetine iman etmek ve rububiyette Allah'ı birlemek iman ve tevhid aynıdır zaten, birdir. Allah'ın rububiyetine iman dediğimiz zaman bizim kastımız Allah'ı rububiyetine aynı zamanda ne demektir? Tevhid etmektir. Allah'ın rububiyetine iman ve rububiyette Allah'ı tevhid etmek ne demektir? Allah Subhanahu ve Taala'yı Rab olarak, yani yaratıcı, malik, halik, mutasarrıf e, ve müdebbir kainatın idare edicisi, çekip çe çeviricisi olarak kabul etmek, İkrar etmek ve itikad etmek demektir. Allah'ın rububiyetine iman etmek demek her şeyin ve her halin yaratıcısının Allah olduğuna, bütün kainatı O'nun düzenlediğine her şeyi O'nun var edip yönettiğine bütün kainata şamil olan kevni hükmüne, otoritesine kevni hükümranlığına itikad etmek iman etmek demektir. Yüce Allah Subhanahu ve Taala'nın geceyi getirdiğine, gündüzü getirdiğine, insanları yarattığına, cinleri yarattığına, bitkileri yarattığına, bütün kainatı evirip çevirdiğine, yağmurları indirdiğine, gece ve gündüzü birbiri ardınca getirdiğine vesaire. Bütün bunlara iman etmek Allah'ın rububiyetine imandır. Allah Subhanahu ve Taala'yı rububiyette birlemek de bütün bu hususlarda Allah Azze ve Celle'ye ortak tanımamak, bütün bu hususları yalınız tek başına Allah Subhanahu ve Taala'nın yaptığına, yarattığına, yönettiğine itikad etmek demektir. Bu Allah'ın rububiyetine iman. Tamam oldu mu Allah'a iman? Hayır. Allah'ın isim ve sıfatlarına da iman edilmesi gerekir. Allah'ın isim ve sıfatlarına iman ise Yüce Allah Azze ve Celle'nin kitabında, ve Rasûlü'nün lisanıyla haber verdiği bütün isimlere ve sıfatlara iman etmek ve bu imanı bozan tahrif teşbih temsil taatil tekyif gibi hususlardan uzak durmak demektir bir kimse Yüce Allah Azze ve Celle'nin kitabında ve Resulünün lisanıyla haber verdiği isimlere ve sıfatlara iman ettiğinde Allah'ın isimlerine ve sıfatlarına iman etmiş olur. Ama bu imanın sahih olabilmesi, salim olabilmesi için temsilden ve teşbihten uzak durması lazım. Yani Allah'ın isim ve sıfatlarını, yaratılmışların isim ve sıfatlarına benzetmemesi lazım. Allah subhanahu ve Taala'yı yaratılmışlara benzetmemesi lazım. İkincisi Başka, tekyiften uzak durması lazım. Tekyiften uzak durmak, Yüce Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarına herhangi bir keyfiyet, yani nasıllık tayin etmemesi lazım. Başka, tatilden uzak durması lazım. Yani Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını reddetmekten, o sıfatların manalarını inkar etmekten, o sıfatları, hakikat manalarından soyutlayarak onları manalarının dışına çekmekten uzak durması lazım. Başka, tatilden uzak durması lazım. Şey, tahriften uzak durması lazım. Yüce Allah'ın sıfatlarının manalarını batıl yere başka manalara çekmemesi lazım. Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarının manalarına ve lafızlarına Yüce Allah Azze ve Celle'nin isimlerine ve isimlerin delalet ettiği sıfatlara ve o sıfatların anlamlarına itikad etmesi lazım. Yani tahrif ile buradaki bizim kastımız e, lafzi tahrif görülen bir şey olmadığı için ney? Manadaki tahrif yani mananın tahrif edilmesi bu daha çok ne olarak bilinir? Tevil tevil denilir ama onun hakikati nedir? Tahriftir bu da Allah'ın isimlerine ve sıfatlarına imandır. Allah'ın rububiyetine iman ettik. İsimlerine ve sıfatlarına iman ettik. Allah'a iman tamam oldu mu? Hayır. Allah'ın uluhiyetine de iman etmemiz gerekir. Yüce Allah'ın uluhiyetine iman ne demektir? Kalp ile kesin bir itikad ile Allah'ın tek başına ibadete layık olduğuna itikad etmek ve ibadetlerle Allah Azze ve Celle'yi birlemek demektir. Allah'ın uluhiyetine iman da budur. Yani hak olan ilah, yegane hak ilah Allah'tır. Yüce Allah'tan başka her ibadet edilen batıldır. İbadete layık değildir. Bunu kalbiyle tasdik eder. Ve kişi diliyle bunu itiraf eder. Ve azalarıyla da yalnızca Allah'a ibadet eder İşte bu da Allah'ın uluhiyetine imandır bu üç mertebeyi gerçekleştirdiği zaman kişi Allah'a iman etmiş olur rububiyete iman, isim ve sıfatlara iman, uluhiyete iman bu üç mertebeyi gerçekleşmedikçe, gerçekleştirmedikçe kişi Allah'a iman etmiş olmaz hangi anlamda iman etmiş olmaz şer'i anlamda yani Allah tarafından istenilen, Allah tarafından talep edilen imanı gerçekleştirmiş olmaz. Yoksa inanç sahibi olabilir. İnanç farklı bir şey. Yani her insan Allah hakkında bir inancı olabilir. Bir inanç taşıyabilir. Bütün yeryüzü insanlarının Allah hakkında taşıdıkları inanç var. İster ona kat desinler, ister tanrı desinler, ister tengri desinler. İster Allah desinler, ister huda desinler, ister ne dersenler dersinler, Allah azze ve celle hakkında bir itikatları, bir inançları var. Fakat bu şeriat tarafından talep edilen inanç mı? Hayır. Bir kimsenin iman ile vasf edilebilmesi için, Allah'a iman etmiş olabilmesi için, o kimsenin Allah'ın rububiyetine, Allah'ın isim ve sıfatlarına, Allah'ın uluhiyetine, İtikad etmesi, iman etmesi bütün bu hususlarda, rububiyette, isim ve sıfatlarda ve uluhiyette Allah'ı birlemesi gerekir. Böyle olmadıkça o kişi iman etmiş olmaz. Allah'a iman etmiş olmaz. Bir inanç taşıması onu Allah'a iman ediyor anlamına gelmez. Onun bir inanç taşıması bu anlama gelmiyor. Allah'a iman ediyor. Allah hakkında bir inanç taşıyor. Allah var diyor. Bu iman değil. Bu zaten fıtri olan bir şeydir. Onun için biz imanın mertebelerini sayarken bir, Allah'ın varlığını iman, iki, rububiyetini iman demedik. Niçin imanın mertebelerini dört olarak saymadık da üç olarak saydık? Niçin demedik ki bir, Allah'ın varlığını iman, iki, rububiyetini iman, üç, isim sıfatlara dört uluhiyyete. Niye üç mertebe olarak saydık? 1, bir, Allah'ın varlığını iman, rububiyeti imana dahildir. İki, Allah'ın varlığını iman zaten fıtridir, kalbe yerleştirilmiş bir husustur. Allah Subhanahu ve ta'ala'nın varlığına imanın takrire ihtiyacı yoktur. Ama herhangi bir şüphe söz konusu olduğu zaman Allah azze ve celle'nin varlığı şüphe sahibi olan insana izah edilebilir, anlatılabilir. Ve bu da zaten rububiyete dahildir. Ayrı zikredildiği zamanda rububiyete girer, zikredilmediği zamanda zaten rububiyetin içindedir. Evet. Demek ki Allah'a iman bu üç şeyden, bu üç mertebeden oluşuyor. Bu üçüne iman ettiğin zaman Allah Subhanahu ve teala'ya iman etmiş olursun. Bu üçüne iman etmediğin zaman âmentü billahi ve melâiketihi ve kutubihi ve rusulihi diye sayman seni mümin yapmaz. ''Amentu billahi'' dediğin zaman eğer sen Allah'ın rububiyetinde O'na ortak koşuyor ya da isim ve sıfatlarını inkar ve in, e, reddediyor ya da Allah'ın uluhiyetini inkar ediyor, kabul etmiyor ya da ortak koşuyorsan ''Amentu billahi'' demekle Allah'a iman etmiş olmaz. Allah'a iman etmek bu üç mertebeyi gerçekleştirmektir. Sonra ikincisi müellifimiz diyor ki ve melaiketi yani Cibril aleyhissalatu vesselam hadisinde geçen sıra ile ikincisi meleklere iman meleklere iman nedir? kişi nasıl meleklere iman eder? kardeşlerim meleklere iman Yüce Allah subhanahu ve taala'nın bildirdiği vasıflar üzere bildirdiği, haber verdiği şekilde meleklerin varlıklarını kesin bir itikad ile kabul etmek, ikrar etmek, itikad etmek, iman etmektir. Melekleri iman budur. Allah Azza ve Celle'nin bildirdiği vasıflar üzere onlara itikad ederiz. Mesela nurdan yaratılmış olduklarına itikad ederiz. Yüce Allah Subhanahu ve Teala'nın ismini haber vermiş olduklarına İsmeni itikad ederiz. Onların Allah Azze ve Celle'nin ikram olunmuş Allah'ın bildirdiği, haber verdiği, anlattığı gibi Allah'ın ikram olunmuş kulları olduğuna iman ederiz. Onların Allah Subhanahu wa Taala'nın güçlü, kuvvetli kulları olduğuna iman ederiz. Yine Allahu Teala'nın onları vasfettiği gibi ikişer, üçer, dörder kanatlı olduklarına iman ederiz. Yani Allah. Kitabında ve Resulünün lisanında Onlara hangi sıfatlarla Anlatmışsa O sıfatlarla O meleklerin varlığına itikad ederiz İsimlerini haber verdiklerine ismen iman ederiz Ve amellerini işlerini haber verdiklerine Mesela Cibril aleyhisselatü vesselamın ameli ne? Vahiy getirmek Mikail aleyhisselamın işi Tabiat işleri İsrafil aleyhisselamın işi Suru üflemek Melekül mevt, ölüm meleğinin işi canları almak, değil mi? Malik, cehennem meleği, öyle değil mi? İşte e, cennet meleği, vesaire. Yani, isimlerini, vasıflarını ve amellerini haber verdiği şekilde o isimlerle, o vasıflarla, o amellerle, o işlerle, meleklerin varlıklarına e, itikad etmek, tasdik etmek, meleklere iman etmektir. Biz itikad ediyoruz, iman ediyoruz ki melekler Allah subhanahu ve teala'nın ikram olunmuş kullarıdır. Ne rububiyetten ne uluhiyetten herhangi bir şeye hak sahibi değillerdir. Onlar nurdan yaratılmışlardır. Yüce Allah'ın onları vasfettiği gibi ikişer, üçer, dörder ve bundan daha fazla kanatlıdırlar. Cibril aleyhissalatü vesselamın, Nebi sallallahu aleyhi ve haber verdiği gibi altı yüz kanatlıdır. Bu melekler Allah Azze ve Celle'nin emirlerini yerine getirir. Ona asla isyan etmezler. Onun razı olduğu kimseye izin verdikten sonra şefaatte bulunan melekler vardır. Arşın yanında olan melekler vardır. Arşı taşıyan melekler vardır. Koruyucu melekler vardır. Hasılı kelam, özet olarak Allah'ın kitabında ve Resulün haber lisanıyla haber verdiği bütün meleklere vasıflarına, sıfatlarına, işlerine, amellerine ve isimlerine itikad eder. Onların varlıklarını kabul ederiz. Ve meleklerin hakikatine hakiki varlıklar olduklarına itikad ederiz. Onları batıl suretlerde batıl bir şekilde kuvveler olarak tefsir etmeyiz, açıklamayız. Batıl ehli melekler hakkında hangi itikadı taşıyor? Diyorlar ki bunlar manevi kuvvetlerdir, cereyanlardır, akımlardır, bilmem şunlardır, bunlardır. Bunların hakiki varlıklar, yani mücessem varlıklar olduklarını, nurdan yaratıldıklarını, gerçekten var olduklarını, Allah Azze ve celle'ye ibadet ve itaat etmek üzere olduklarını itikat etmiyorlar. Yine Allah Subhanahu ve Taala'nın izniyle, emriyle bu meleklerin insan suretine girebileceklerine de ne yapıyoruz? İtikad ediyoruz. Cibril aleyhissalatu vesselamın Meryem'e geldiği zaman ki ve Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme geldiği zaman ki gibi ve diğer bazı meleklerin insan suretine, Lut aleyhisselama Lut aleyhisselamın kavmine geldikleri zaman vesair bunlar gibi. Meleklere iman da budur. Üç... Birinci rükün Allah'a iman, ikinci rükün melekleri iman. Diyor ki müellifimiz, ve kutubihi, kitaplara iman. Allah'ın kitaplarına iman ne demektir? Allah Subhanahu ve Taala'nın peygamberleriyle birlikte indirdiği kelamı olan, sözü olan, vahyi olan kitaplara ve onların içerdiği hakikatlere iman etmek demektir. Kitaplara iman budur. Allah azza ve celle'nin indirdiği bildiğimiz bilmediğimiz bütün resullerle nebilerle birlikte indirdiği kitaplara itikad etmek, iman etmek, kitaplara iman etmektir. Yüce Allah'ın isimlerini haber verdiklerine bizzat isimleriyle iman ederiz. Yüce Allah azza ve celle'nin içeriğini anlattığı hususlara bizzat itikad ederiz, iman ederiz bu kitaplardan kulların eliyle tahrif olmamış olan tek kitap son kitap olan peygamberimize indirilmiş olan Kur'an-ı Kerim'dir. Bundan önce indirilen kitaplar ise İncil, Tevrat, Zebur bunlar ve İbrahim'e inen ve Musa'ya inen sahifeler ne olmuştur? Kaybolmuştur, tahrif olmuştur. Elimizde sahih suretiyle bulunmamaktadır. Kur'an-ı Kerim ise Allah Azza ve Celle'nin korumasıyla kıyamete kadar kalacaktır. Kıyametten önce çekilecektir. Kıyamet kopmadan önce çekilecektir Kur'an-ı Kerim. Fakat o vakte kadar kalacaktır. İşte bunlara itikad etmek, kitaplara iman etmektir. Yine Kur'an-ı Kerim'in içerdiği hükümlere, emirlere, yasaklara, ibretlere, öğütlere, haberlere, iman etmek de kitaplara iman etmektir. Bir kişi Kur'an-ı Kerim'in içerdiği herhangi bir şeyi inkar eder, reddederse bu kişi Kur'an-ı Kerim'e iman etmiş olmaz. Kur'an-ı Kerim'e iman ediyorum demek Kur'an-ı Kerim'e iman etmiş olmak için yeterli değildir. Kur'an-ı Kerim'in içerdiği hakikatin tümüne İbretlere, öğütlere, kıssalara, haberlere, emirlere, hükümlere, yasaklara itikat ve iman etmen gerekir. Eğer sen Kur'an-ı Kerim'den herhangi bir şeyi, herhangi bir hükmü, herhangi bir emri, herhangi bir yasağı, herhangi bir haberi reddeder, inkar edersen Kur'an-ı Kerim'e iman etmemiş olursun, kitaplara iman etmemiş olursun. Böylece imanın rükünlerinden birisini kaybetmiş olursun kitapları iman da bu sonra diyor ki müellifimiz ve rusulihi ve rasullere iman rasullere iman Allah subhanahu ve teala'nın vahyini kullara iletmek üzere seçmiş olduğu peygamberlerine elçilerine onların risaletlerine kesin bir itikad ile itikad etmek, kalp ile kesin bir şekilde ikrar etmek demektir. Resullere iman bu. Allah subhanahu ve Taala'nın göndermiş olduğu Resullerin risaletlerini, nübüvvetlerini tasdik etmektir. Resullere iman. Onların Allahu u Teala'nın vahyini iletmek üzere seçilmiş kulları olduğuna ve onların Allah Azze ve Celle ile tebliğ hususunda kullar arasında vasıta ve aracı olduklarına itikad etmektir. Resullere iman. Hangi hususta kullar ile Allah arasında aracılık vasıtadırlar? Aracılık yaparlar. Şeriatı, vahyi ulaştırma hususunda. Biz bu hususta onların Allah'ın vahyini kullara Ulaştıran seçilmiş kullar Allah'ın elçileri olduğuna itikad ederiz. Bizzat Allahu Teala'nın isimlerini Kur'an-ı Kerim'de zikrettiği, haber verdiği Nebi ve Resullere iman etmek Resullere imandır. İsimlerini vermediklerine de mücmel olarak iman ederiz. <gülüyor> Bütün bu iman esasları için iki durum söz konusu. Bir, mücmel olarak iman etmek, iki, Tafsili olarak iman etmek. Mücmel iman ne demek? Genel hatlarıyla iman. Genel hatlarıyla. Tafsili iman ne demek? Ayrıntılı olarak iman etmek demek. Şimdi Resullere mücmel olarak iman ettik. <gülüyor> Ayrıntılı olarak isimleri bildirilenlere isim isim iman etmek. Kıssaları bildirilenlere kıssalarıyla birlikte iman etmek demektir isimleri bildirilmeyen, vasıfları anlatılmayan, kıssaları haber verilmeyen Resullere gelince, onlara da nasıl iman ederiz? Mücmel olarak, Yüce Allah'ın gönderdiği bütün Resullere ben iman ediyorum diyerek iman ederiz. Vel yevmil ahir, ahiret gününe iman. Ahiret gününe iman, Allah'ın kitabında o Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin lisanıyla haber verdiği Diriliş ve dirilişten sonra olacak bütün olayları kalpten kesin bir tasdik ile tasdik etmek ve itikad etmektir dirilmek hesaba çekilmek mizan, cennet, cehennem sırat ve buna benzer Resulün lisanıyla haber verilen şefaate iman etmek sıratın üzerindeki kancalara iman etmek mahşer meydanında gerçekleşecek şeylere iman etmek, amellerin tartılmasına iman etmek, cennet nimetlerine iman etmek, cehennemdeki azaba ve çeşitlerine iman etmek, bütün bunlar ahirete imanın içindedir. Ölümden sonra başlayacak şeylere, dirilişle birlikte başlayacak şeylere, kabir azabına iman etmek de buna dahil olur. Bunların tümüne iman etmek, ahirete iman etmeye dahildir. Hatta kıyametin kopmasına iman etmek ve kıyametin alametlerine iman etmek de ahirete imanın kapsamındadır, içindedir. Sonra ve tu bil kadri hayrihi ve şerrih. Hayriyle, şerriyle kadere iman etmek. Bu da Allah subhanahu ve Teala'ya imana dahildir. Kardeşlerim, kadere iman etmek dört mertebe ile olur. Yani kişi şu dört şeye iman ettiği, itikad ettiği zaman kadere iman etmiş olur. Bir, Allah Subhanahu ve teala olmuş olacak her şeyi ezeli ilmiyle bilir. Olmuş, oluyor ve olacak. Her ne olduysa, her ne oluyor ise, her ne olacak ise en küçük ayrıntısına kadar Allah Subhanahu ve Taala ezeli ilmiyle onları bilir. Bu birinci mertebe. Bu birinci mertebenin adı ne? İlim. İkinci mertebe yüce Allah Subhanahu ve Taala buna dair olmuş olacak oluyor olan şeylere dair ilmin <gülüyor> ilmini yazmıştır. Korunmuş levhalarda bir kitapta yazmıştır. Buna itikad etmek ikinci mertebe, kadere imanın ikinci mertebesi. Kadere imanın 3. mertebesi yüce Allah Subhanahu ve Taala'nın olmuş oluyor ve olacak her şeyi meşiyetiyle dilediğine iman etmektir. Her şeyin olmuş ve olacak her şeyin Allah'ın dilemesiyle olduğuna, Allah'ın dilediğinin olduğuna, dilediğinin olmadığına, olmasını dilediği şeyin olduğuna, olmamasını dilediği şeyin de olmadığına iman etmek bu da ne olarak isimlendirilir bu mertebe? meşiyet. Oldu kaç mertebe? 3. 1. bilmesi. 2. yazması. 3. dilemesi. bilmesi, yazması, dilemesi. bildi, yazdı, diledi, diliyor. 3 mertebe. bu kadere iman. 4. mertebe yaratması. İşte bu kadere iman kardeşler. Biz itikad ediyoruz ki kadere iman etmek isteyen kişi itikad edecek ki olmuş olacak her şeyi her hali her durumu Allah azze ve celle yarattı yaratıyor ve yaratacak. Kim bu dört mertebeye iman ederse bildi, yazdı Diledi, diliyor, yarattı, yaratıyor. Ve yaratacak. İşte bu kadere imandır. Hayrıyla, şerriyle. Yani sadece hayır değil. Kaderin kapsamına sadece hayır girmiyor. Ne de giriyor? Şer de giriyor. Ama ikisi arasında bir fark var. Hayır Allah Azze ve Celle'ye izafe edilir, şer, izafe edilmez. Şer yüce Allah Subhanahu ve teala'ya izafe edilmez. Çünkü bilmesi, yazması, dilemesi ve yaratması itibariyle onun hiçbir fiili şer değildir. Ona bakan yönüyle bunların tümü nedir? Hayırdır. Hiçbiri şer değildir, adalettir, rahmettir, hikmettir, ilimdir, şer değildir. Onun için şer Allah azze ve celle'ye izafe edilmez. Ama burada şer geçti, bu kime nispetledir? Kullara. Yani hayır ve şer türünden ne varsa, iyilik ve kötülük türünden ne varsa tümü Allah'ın kaderine dahildir. Bu, bu da kadere iman daha sonra müellifimiz rahmetullahi aleyh diyor ki ve delilu ala hâzihil erkanis sitte bu altı rüknün delili kavluhü Teala yüce Allah'ın şu buyruğudur leysel birre bir değildir bir kelimesi her türlü hayrı ve iyiliği kapsamına alan bir kelimedir kardeşlerim her türlü hayrı ve iyiliği kuşatan bir kelimedir bir kelimesi erdemlilik hayırlılık anlamına geliyor leysel birre bir yani erdemlilik ve hayırlılık değildir ne değildir en vucu vucuhekum yüzlerinizi döndürmeniz qibelel meşriki vel magrib doğuya ve batıya Nedir bu ayeti kerimenin anlamı? Nedir bu ayeti kerimenin hakikati? Bu ayeti kerime kıblenin çevrilmesiyle ilgili olarak inmiştir kardeşlerim. Biliyorsunuz Müslümanlar önceden Beytül Makdise Kudüs'te bulunan Beytül Makdise öbür adı Mescid-i Aksa meşhur maruf adıyla buraya dönerek ibadet ediyorlardı. Yani namazlarını oraya dönerek yapıyorlardı. Kıbleleri Kudüs'te, Mescidi Aksa idi. Daha sonra Allah Subhanehu ve Teala kıbleyi Kabe'ye doğru çevirdi. Allah Azze ve Celle müminlerin Kabe'ye doğru dönmesini istedi. Bunun üzerine Yahudiler ve münafıklar bir tartışma başlattılar müminlerle bu konuda çekişmeye başladılar değişik şüpheler ortaya attılar dediler ki şimdiye kadar beytül makdis'e ibadet ediyordunuz şimdi niye Kabe'ye döndünüz o tarafa doğru kıldığınız mı sahih bu tarafa doğru kıldığınız mı sahih hangisi oldu şimdi hangisi doğru hangisi kabul oldu o tarafa doğru kıldığınız mı kabul oldu bu tarafa doğru kıldığınız mı kabul oldu Vesaire bir tartışma başlattılar. Buna dair Allah Azze ve Celle bir takım ayetler indirdi. Bu ayetlerden bir tanesi de işte bu ayettir. Allah Subhanahu ve Teala burada Yahudilerle ve onlara tabi olan münafıklarla münakaşada işin hakikatine dikkati çekiyor. Yani ne tartışıp duruyorsunuz? şuraya veya buraya dönmeyi. Bunu ne diye tartışıp duruyorsunuz? İşin hakikati nedir? İşin özü nedir? yüce Allah diyor ki: "Leysel birra en tuvello vujuhakum el-mushriqi magrib Yüzlerinizi doğuya, batıya çevirmeniz bir erdemlilik ve hayırlılık değildir. Yani işin özü ve hakikati Yüzlerinizi doğuya yahut batıya çevirmeniz değildir. Yüzlerinizi doğuya çevirmekle bir sahibi olmazsınız, erdemli ve hayırlı sayılmazsınız. Batıya çevirmekle erdemli ve hayırlı sayılmazsınız. İşin hakikati ve özü bu değil. Allah subhanahu ve beytül makdis'e dönmeyi emrettiği zaman, mescid-i aksa'ya dönmeyi emrettiği zaman Allah'ın emrine itaat, mescid-i aksa'ya dönmektir. Ve o zaman bir takva, ihlas odur. Yüce Allah Azze ve Celle Kabe'ye dönmeye emrettiği zaman, Kabe'ye dönmektir bir takva, ihlas, iyilik, <gülüyor> kimlilik. İşin hakikati doğuya yahut batıya dönmek değil. Ne? Biraz sonra söyleyecek. Allah'a iman etmek. Allah'a iman edenin yaptığı, meleklere iman edenin, ahiret gününe iman edenin yaptığıdır. İşin hakikati budur. Yani siz Allah'a, ahiret gününe, meleklere, nebilere doğru bir şekilde iman etmiyorsunuz. Kalkmış bizimle doğuya yahut batıya dönmeyi tartışıyorsunuz. Siz önce gelin Allah'a, ahiret gününe, meleklere ve nebilere, peygamberlere, rasullere iman edin. Hayırlılık ve erdemlilik Allah'a ahiret gününe iman edenin yaptığıdır. Yoksa işin özü, işin hakikati doğuya yahut batıya dönmek değildir. Müslümanlar Beytül Makdis'e döndüklerinde Allah'a iman edici, ahirete iman edici olarak dönüyorlardı. Allah'a itaat ederek dönüyorlardı. O zaman bir ehliydiler ve Müslümanlar yine Allah'ın emriyle Kabe'ye dönmeye başladıklarında, Allah'a iman ederek, ahirete iman ederek Kabe'ye döndükleri için, o zaman yine onlar bir ehliydiler. Yoksa işin hakikati ve özü iman olmayan, ahirete iman, Allah'a iman olmayan, sadece görünüşte doğuya yahut batıya dönme meselesi değildir. Siz bu meseleye takıldı kaldınız ki ey Yahudiler ve ey münafaklar niye bu meseleye takılıp kaldınız işin özü doğuya ve batıya dönme meselesi değil Allah'a ve ahiret gününe iman etme meselesi Allah azze ve celle dön diyorsa doğuya doğuya dön diyorsa batıya batıya asıl olan dönmektir itaat etmektir Allah subhanahu ve ta'alanın emrine boyun eğmektir Allah'a ve ahiret gününe iman etmektir işte bir budur. Yüce Allah Subhanahu ve Teala görüyor musunuz? <gülüyor> Ayetleriyle hakkı nasıl izah ediyor? Hakkı nasıl anlatıyor? Nazarları nasıl işin hakikatine ve özüne çeviriyor? Ne buyuruyor? Leysel birre en tuvlu vucuhakum kıblal meşriq ve'l Magrib. Doğuya ve batıya dönmeniz değildir bir. Yani ahiret gününe iman etmemiş adam kıbleye dönse ne olur? Ha? Şimdi meşhur sözlerden birisi var. Kıblemiz bir. Subhanallah. E sen şirk koşuyorsun. Sen bir rehli değilsin. Sen takva ehli değilsin. Şirk koşuyorsun. Nice müşrik kıbleye doğru dönüyor değil mi? Sabah akşam Allah'a şirk koşuyor. Sonra Günde beş vakit kıbleye dönüyor. Değil mi? İşin özü ve hakikati Allah'a ve ahiret gününe iman etmektir. Bizli aslı budur. Allah'a ve ahiret gününe iman etmeden, ey Yahudiler ve ey münafıklar o zaman tartışıyorlardı. Allah'a ve ahiret gününe iman etmeden, Beytül Makdis'e dönseniz ne olur, Kabe'ye dönseniz ne olur. Sizde işin özü yok. Biz niye evvelden Beytül Makdis'e kılıyorduk, şimdi niye Kabe'ye döndük? Allahu Teala o zaman onu emretti, bu zaman bunu emretti. Ve bunu da sizin için bir iptila yaptı. İmtihan yaptı. Sizin için bir fitne kıldı. Subhanallah. Münafıkların kalplerinde olanlar böylece açığa çıktı kıble meselesinde. Evet. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب bir البر بر nedir? Erdemlilik nedir? Hayırlılık nedir? Takva nedir? İhlas nedir? Hayır nedir? Men o kimsenin yaptığıdır. <gülüyor> Ame billah. Allah'a iman eden kimsenin yaptığıdır. Ve yevmil ahire. Va ahiret gününe iman edin. <gülüyor> Allah Allah'a iman eden, ahiret gününe iman edin. Ve meleike ve وَاَنْنَبِيِّينَ Meleklere, kitaplara ve nebilere iman edenin yaptığıdır. Bir budur. Burada imanın rükünlerinden Allah Subhanahu ve teala kaç tanesini zikrediyor? Beş tanesini zikrediyor. İmanın rükünlerinden beş tanesini Allah azze ve celle bu ayette zikrediyor. Başka bir ayette yine Allah Subhanahu ve teala bu beş rükünü birbiri ardınca zikretmiştir. <gülüyor> Kardeşlerim, iman <gülüyor> aslı itibariyle Allah'a ve ahiret gününe imandır. İcmali olarak. Bunun tafsilatı buna dört rükün daha eklemekle olur. Bu sefer altı olur. Allah o dört rükün hangi imana dahildir? Allah'a imana dahildir meleklere iman rasulleri iman kitaplara iman kadere iman bu dört rükün neye imana dahildir Allah'a imana dahildir özde Allah'a iman ahirete iman yüce Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde imanın esasları olarak sadece bu ikisini sayar Allah'a ve ahiret gününe imanı burada beş tanesini saymıştır Şimdi bazı kimseler diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'de imanın rükünleri 5 olarak sayılmıştır. Bu kimseler büyük bir yalan söylüyorlar, iftira atıyorlar ve göz göre göre halkı aldatmaya çalışıyorlar. Bu söz yalan ve iftiradır. Kur'an-ı Kerim'de imanın rükünleri diye başlayan bir ayet yoktur. Yüce Allah Subhanahu ve Teala bu ayet kerimede imanın rükünleri bunlardır diye başlamamıştır. Bunlardan ibarettir de dememiştir. Allah Subhanahu ve Teala Allah Subhanahu ve Teala burada bu 5 rükünü zikretmiştir bu ayet-i kerimede. Birri tefsir ederken, birri şerh ederken. Kadere iman neden burada yok diye sorarsan kadere iman Allah'a imanın bir cüzüdür onun için bu ayet-i kerimede zikrine lüzum görülmemiştir diye cevap verilir şimdi bazı ayet-i kerimelerde sadece namazın ve zekatın geçmesi haccın olmadığı anlamına mı geliyor bazı ayet-i kerimede dinin emirlerinin bazılarını zikredilmesi sadece onların olduğu diğerlerinin olmadığı anlamına geliyor Yüce Allah Subhanahu ve Teala burada bu beş esası zikretmiştir. Müellifin burada verdiği örnekte olduğu gibi ve diğer bazı ayetlerde kadere imanı zikretmiştir. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın bir müfessiri olarak imanın rükünlerinin altı olduğunu beyan etmiştir bize. Ve kadere imanın da imanın altı rüknünden birisi olduğunu açıklamıştır. İmanın rükünlerinin altı olduğunu inkar eden, kadere imanı, imanın rükünü saymayan adam. Eğer kaderi inkar ediyorsa, kader diye bir şey yok diyor. Allah'ın bilmesini, yazmasını, meşiyetini ve yaratmasını inkar ediyorsa, o kişi imanın diğer rükünlerine de iman etmemiştir ve kafirdir. Eğer bu kişi kadere iman iman rükünleri sayılırken altıncı olarak sayılmaz diyorsa bu kişi dal ve muzildir kadere itikad ettiği halde imanın rükünleri beş olarak sayılır diyorsa ehli sünnet vel cemaatın icmasına nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifine muhalefet ettiği için ümmeti muhammedin tümünün kabul ettiği bir hadisi şerifi ikrar ettiği bir hadisi şerifi imanın rükünlerini tan tanımlayan cibril hadisini inkar ettiği ve reddettiği için zal ve mudildir kadere iman ettiği takdirde bu böyledir yani kadere itikad ediyor Allah'ın bilmesi yaratması meşiyeti ve e, Allah'ın bilmesi yazması meşiyeti ve yaratması bu dört hususa iman ediyor, kadere iman ediyor. <gülüyor> Fakat kadere imanı <gülüyor> imanın rükünleri arasında saymıyor. Bu kişi dağıl ve mudildir. Fakat kaderi inkar ediyorsa, Allah Azze ve Celle'nin olmuş olacak her şeyi bildiğini inkar ediyorsa kafir olur. Allah Azze ve Celle'nin olmuş olacak her şeyi yazdığını inkar ediyorsa kafir olur. Allah Azze ve Celle'nin olmuş olacak her şeyi meşiyetiyle irade ettiği, dilediğini inkar ediyorsa kafir olur. Allah Azze ve Celle'nin her şeyi yarattığını inkar ediyorsa kafir olur. Bu kişi kaderi inkar etmiş olur. Kulların amellerinin Allah'ın yaratması ve meşiyeti dışına çıktığını iddia eden küfre düşmüş olur Allah korusun. Kulların amelleri de kulların işleri de kulların fiilleri de kadere dâhildir. Hatta ne kadere dâhildir? Kulların meşiyetleri bile kadere dâhildir. Yüce Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Allah dilemedikçe siz <gülüyor> dileyemezsiniz. <gülüyor> Daha sonra müelifimiz diyor ki ve delilul kader kaderin delili kaderin delilini müstakil olarak zikrediyor. Yine Kur'an-ı Kerim'den. Kavlihu Teala, Yüce Allah'ın şu buyruğudur. İnna kulle şeyin halaknahu bi kader. Biz Allahu Teala buyuruyor ki biz her şeyi bunun içine ne giriyor? Şey adına ne varsa. allah Subhanahu Teala dışında her şey. Bunun içine giriyor. Her şeyi halaknahu yarattık bi kader kader ile yarattık. Kader ile yarattık. Yani, onun ilmi bizim yanımızda, onun yazgısı bizim yanımızda, biz diledik, biz yarattık, biz var ettik, bir ölçü, bir nizam, bir kader, bir tayin edilmiş, tespit edilmiş bir surette yarattık. <gülüyor> evet, kardeşlerim, böylece imanın rükünlerini ...mufassal, ayrıntılı olarak değil... ...ama mücmel olarak... ...müellif rahmetullahi aleyhin... ...muradına mutabık bir şekilde mücmel olarak... ...yani genel hatlarıyla... E, ...açıklamış olduk... ...şerh etmiş olduk... ...eğer biz... ...imanın rükünlerini ayrıntılı olarak... ...açıklamaya koyulsak... ...her birisini müstakil birkaç... ...ders yapmamız gerekir... ...o zaman dersimiz... ...felafetül usul şerhi olmaktan çıkar... Allah'a e, iman rükünleri dersi verir Ve iş çok uzar. Onun için bizim asıl e, bu dersi yapmaktaki maksadımız ne? Bu metni, müellif rahmetullahi aleyhin metnini kavramaya çalışmak. <gülüyor> başka zamanlarda, başka münasip vakitlerde bu rükünler geniş geniş işleriz. Biliyorsunuz zaten diğer başka bir ders daha yapıyorduk biz el Sahih isimli kitabı okuyoruz. O kitapta bu rükünlerin hepsini ayrıntılı olarak gördük. Allah'a iman, <gülüyor> melekleri iman, kitapları iman, resulleri iman, ahireti iman, deri iman hepsini ayrıntılı olarak gördük. Bazı akide kitapları bu rükünleri ayrıntılı olarak şerh eder, izah ederler, açıklarlar. Biz de bunu başka derslerimize havale ediyoruz. Şimdi genel hatlarıyla görmüş olduk. Allah'a iman, melekleri iman, kitaplara iman, rasulleri iman, ahiret gününe iman, hayrıyla, şerriyle, kadere iman. Bunları genel hatlarıyla görmüş olduk. Yüce Allah Subhanahu ve ta'ala kavramayı, anlamayı ve gereğince amel etmeyi hepimize nasip etsin. Böylece <gülüyor> kardeşlerim, İslam dininin mertebelerinin ikincisini de bitirmiş olduk haftaya inşallah üçüncü mertebeyi ve üçüncü mertebenin de diğer mertebelerin de delili olan Cibril hadisini işleyeceğiz böylece marifetu dinil İslam delilleriyle İslam dinini bilmek bölümümüzü de tamamlamış olacağız o sallallahu ve sellem ala nebiyyina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve men tabiyehum bi ihsanin ila yawmiddin